Eski Harbi de benim Mir Mahay isminde bir talebem vardı. Biz Ruslarla harbederken bazen Mir Mahay tek başına Rusların tabyalarının içine hücum eder. İçlerinde dolaşır, birkaç Rus öldürür. Sağ olarak geri dönerdi. Hatta bir gün Diyarbakır valisi Cevdet Paşa'nın benim aleyhimde konuştuğunu duyunca vali konağının karşısındaki bir evin üstüne çıkarak ulan Cevrik Paşa, Cevrik Paşa eğer yiğitsen parmağını çıkar bakalım dedi. Ve bu münasebetle dedi ki bu milletle fıtrî bir kahramanlık seciyesi vardır. Bu seciye eğer Risale-i Nur ile inkişaf ederse hiçbir millet karşılarında duramaz. Hatta Rus'u dahi teslim alırlar. Ve bana dönerek işte sen o eski talebelerime benzersin. Fakat dedi, benim şimdiki talebelerim ölünceye kadar. Risale-i Nur hizmetinde sadıkane bir şekilde vahfı hayat ederek çalışıyorlar. Bunlar eski talebelerimden, fazilet bakımından daha üstündürler deyip hayli uzun bir ders sohbeti yaptı. Yine, bir gün fedakarlıktan bahsederken demişti. Benim şimdiki talebelerim Ruslarla harbederken benimle şartta kendini ateşe atan fedailerden daha da fedakardırlar. Çünkü bütün ömrünü feda etmek kolay değildir. Bir anda insan kendini ateşe atsa şehit olur gider. Devamlı surette sadakatla fedakarlık ise öyle kolay değildir. Onun için benim bu zamandaki talebelerim Eski Said'in talebelerinden daha fedakardırlar. Ne vakit şarkta bu sır inkişaf etse benim hemşehrilerim dine büyük hizmet ederler demişti.